Müştehitlerimiz, dünyanın her tarafına yayılmış olan milyonlarca Müslüman, İslam tarihinin ilk asırlarından zamanımıza kadar ibadet ve hukuk meseleleri hususunda dört büyük müştehitten birine bağlanagelmişlerdir. Bu dört müştehit şu zatlardır. 1- İmam-ı Azam Ebu Hanife Adı Numan'dır. Babasının adı da Sabit'tir. Hicretin 80. yılında Kufe'de doğmuş ve 150 tarihinde Bağdat'ta vefat etmiştir. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Sabit, İmam Hazreti Ali'nin hizmetinde bulunmuş ve kendi nesli için onun duasını almıştır. İmam-ı Azam'ın annesi, babası Sabit öldükten sonra İmam Cafer'i sağlık ile evlenmişti. İmam-ı Azam bu muhterem zatın yanında yetişmişti. Asabi Kiran'dan birkaç zatı görmüş olmak şerifini kazanmıştır. İmam-ı Azam'a uyanlardan her birine Hanefi veya Hanefi yül mezhep denir. Biz Türkler ve diğer ırklara bağlı olan birçok Müslümanlar bu büyük müçtehidin mezhebine uymuş bulmaktayız. Onun için amel bakımından imamımız, İmam-ı Azam'dır. İmam Ebu Hanife Hazretleri bütün ehli sünnet tarafından saygı duyulan dört büyük müçtehitin birincisidir. İmam-ı Azam denilince yalnız bu hatıra gelir. İlmi, zekası, Zühd ve takvası çok yüksekti. İştahatındaki yükseklik, mezhebindeki kolaylık ve mükemmellik bütün Müslümanlar tarafından benimsenmiştir. İmam-ı Azam'ın yetiştirdiği alimler arasında güçlü müştehitler vardır. Fakat hepsi de esas bakımından hocalarına uymuş, Hanefi mezhebinin fıkıh alimlerinden sayılmışlardır. Bunların en ünlüleri İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer'dir. İmam Ebu Yusuf'un adı Yakup İbni İbrahim el Ensari'dir. Dedesi Sa'd Ashabı Kiram'dandır. Hicretin 113. yılında Küfe'de doğmuştur. 182 veya 192 tarihinde Bağdat'ta vefat etmiştir. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Harun-u Reşid'in kadılar kadısı olarak görev yapmıştır. İmam Muhammed Hasan Şeybani'nin oğludur. Babası Şamlı'dır. Hicretin 135. yılında Vasıt'ta doğmuş olup Küfe'de yetişmiştir. 189 tarihinde Rey şehrinde vefat etmiştir. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Din ilimleri üzerinde 99 kitap yazdığı rivayet ediliyor. El-Mepsud, El-Ziyadat, El-Camiyus Sagir, El-Siyerül Kebir, El-Siyerül Sagir adlı kitaplar bunlardan bazılarıdır. Bu kitaplardaki meselelere zahirü'r rivaye denir. Kitaplara da zahirü'r rivaye kitapları denir. Hanefi mezhebinde en geçerli rivayetler de bunlardır. İmam Muhammed İmam Malik'ten ders okumuştur. İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e İmameyn, iki imam denir. İmam Züfer, İsfahan'da ve Basra'da valilik etmiş olan Hüzeyl adında bir zatın oğludur. İmam-ı Azam'ın Züfer'e verdiği değer büyüktü. Hicretin 110. yılında doğmuş ve 158 tarihinde Basra'da vefat etmiştir. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. İlm ahlimizin ibadetlere dair kapsadığı meseleler, bütünüyle İmam-ı Azam'ın mezhebine göre yazılmıştır. Bununla beraber bazı önemli meselelerde diğer müştehitlerin mezheplerine de işaret edilmiştir. Hanefi mezhebinin ihtilaflı meselelerinde önce İmam-ı Azam'ın sonra İmam-ı Ebu Yusuf'un sonra İmam Muhammed'in sonra İmam, Muhammed İmam Züfer'in görüşüyle işlem yapılır. Bu bir esastır. Bunlardan yalnız bazı meseleler ayrı tutulur ki, sırası gelince açıklanacaktır. İki, İmam Malik İbni Enes Hicretin 93. yılında Medine-i Münevvere'de doğmuş ve 179 tarihinde Medine'de vefat etmiştir. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. İmam Malik, Müslümanların haklı olarak kendileriyle övündükleri dört büyük müştehitin ikincisidir. Çok yüksek bir ilme, üstün bir zekaya, büyük bir züht ve takvaya sahibidir. Mezhebe önceleri Endülüs'e, bütün mağrife Fas'a yayılmıştır. Bugün de Fas, Sudan, Trabluskarp, Cezayir ve Yemen taraflarında benimsenmiş bulunmaktadır. 3. İmam Muhammed İbni İdris el Şafi Hicretin 150. yılında Askalanda veya Şam beldelerinde Gazze'de doğmuş, 240 tarihinde Mısır'da vefat etmiştir. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. İmam Şafi soyca Kureş kabilesindendir. Büyük dedesi Şafi gençliğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Kavuşma şerefine ermişti. Onun babası Sabit de Bedir Savaşı'nda İslamiyet'i kabul etmişti. Saygıdeğer bir sahabeydi. İmam Şafi dört büyük müştehitin üçüncüsüdür. Büyük bir alimdir. Çok büyük bir tefsir ve hadis alemidir. Tıp ilminde, şiir ve edebiyatta da ehliyeti vardır. Mezhebi doğu ve batı yönlerine yayılmıştır. 4. İmam Ahmet İmni Muhammed İbni Hambel Şeyban kabili sendendir. Aslen Mervezlidir. Hicretin 164. yılında Bağdat'ta doğmuş ve 241 tarihinde yine Bağdat'ta vefat etmiştir. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. İmam Ahmet de pek büyük bir alimdir ve 4 büyük müştehitin 4.südür. Hadis ilminde üstün bir yetkiye sahipti. Ezberinde bir milyon hadisi şerif bulunduğu rivayet edilir. Müsned adındaki kitabında 30 bin hadis vardır. Büyük alim Kuhistaninin sözüne göre hadislerin sayısı 50 bin 700'dür. Züht ve takvası, yüksek ahlakı her türlü övgünün üstündeydi. Mezhebi, necd ülkesine ve İslam aleminin Diğer bazı yerlerine yayılmıştır. Bu yetkili dört büyük imamın mezhepleri, kitap, sünnet, ümmetin icma ve fukahanın kıyası üzerine kurulmuştur. Kitaptan maksat Kur'an-ı Kerim'dir. Sünnetten maksat Peygamberimizin mübarek sözleri yaptığı veya yapıldığını görüp de yasaklamadığı işlerdir. Peygamber Efendimizin evvelce yasaklamadığı bir şeyi görüp de ona karşı susmaları o şeyin meşru olduğunu gösterir. Ümmetin icmaından maksat bir asırda bulunan bütün müçtehitlerin bir olayın şer'i hükmü hakkında birleşmeleridir. Peygamber Efendimiz "Ümmetim sapıklık üzerinde toplanmaz." buyurmuştur. Bir hadis-i şerifte de Müslümanların güzel gördüğü bir şey Allah yanında da güzeldir buyurmuştur. Onun için Müslümanların din varlıklarını temsil eden bütün müştehitlerin bir mesele üzerinde aynı görüş ve fikirde bulunmaları o meselede şer'an geçerli bir delil, bir hüccettir. Kıyası fukaya gelince Bundan maksatta bir olayın kitap, sünnet veya icmai ümmet ile sabit olan hükmünü Aynı illet ve sebebe, aynı hikmete bağlayarak o olayın tam benzerinde de göstermekten ibarettir. Bu ikinci olay kitap sünnet ve icmai ümmet ile sabit olmuştur. Müştehit yaptığı kıyas ile bu hükmü yeniden meydana çıkarmış oluyor. Kıyası fukaha bir iştihat meselesidir. Bunun meşru ve makbul olması şeriatça sabittir. Ey akıl ve düşünce sahipleri ibret alınız. Haş suresi 2. ayeti kerime mehalindeki Kur'an emri buna delildir. Resul-i Ekrem Efendimiz ümmetinin fıkıh alemleri için böyle bir işidatı caiz görmüş ve övmüşlerdir. Bir örnek gösterebiliriz. Peygamberimiz ashab-ı kiramdan Muaz Cebeli radıyallahu anh kadı tayin etmişti. Peygamberimiz ona ey Muaz ne ile hükmedeceksin diye sorunca kitap ile hükmedeceğim. Onda bulamazsam sünnet ile hükmedeceğim. Onda bulamazsam iştihatımla hükmedeceğim cevabını vermişti. Peygamber Efendimiz bu cevap üzerine Yüce Allah'ın olsun ki peygamberinin görevlendirdiği elçisini peygamberinin razı olduğu şeye kavuşturmuştur buyurarak memnuniyetini açıklamıştı. Bu bakımdan yetkili alimlerin kıyas yolu ile iştihat yapmaları da şeriatça pek güzel bulunmaktadır. Kitap, sünnet, icmai ümmet, kıyası fukahaya, edilleye erbağa, usulü erbağa, dört delil, dört esas denir. Bütün müştehitler, tüm olarak bu dört delili kabul etmişler ve bütün şeri hükümleri bu dört delilden birine veya birkaçına dayamışlardır. Artık bu delillerin hepsini kabul etmekte bir vecibedir. Bu deliller insanların hak ve vazifelerini bildiren, İslam hukukunun gelişmesini sağlayan birer yüksek feyiz ve hikmet kaynağıdır. Müslümanların dini hayatı bu feyizli hikmet ve ihtiyaç kaynağından asla uzak kalamaz. Yukarıda adlarını yazdığımız dört büyük imam, Müslümanlar için Allah'ın bir rahmetidir. Bunlar dört delilden dini hükümleri çıkarmışlar ve Müslümanlara izleyecekleri yolu göstermişlerdir. Artık bunlardan herhangi birinin mezhebine uyan kimse, hak bir mezhebe bağlanmış, Peygamberimizin yolunda bulunmuş demektir. Bu saygıdeğer büyük müştehitlerin hepsi de dini meselelerin esasında birleşmişlerdir. Bu bakımdan aralarında ayrılık yoktur. Ancak ikinci derecede bulunan bir kısım meseleler üzerinde ayrılık göstermişlerdir. Fakat güzelce incelenirse görülür ki bunların çoğu görünüşte olan bir ayrılıktan başka bir şey değildir. Çünkü bu meselelerin birçoğunda bu büyük satlardan biri azimet takva yolunu diğeri de bir Ruhsat müsaade yolunu seçmiştir. Böylece müminlerin önüne geniş bir rahmet sahası açılmıştır. İşte ümmetim arasında bulunan görüş ayrılıkları bir rahmet hadisi şerifi ile buna işaret buyurmuştur. Düşünelim. Müslümanlıkta ibadetlere, muamelelere ve diğer konulara ait ne kadar çok mesele vardır. Bunların hükümlerini Kur'an'dan, sünnetten ve ümmetin icmandan bulup meydana çıkarmak öyle her Müslüman için kolay bir şey değildir. Bu çok büyük bir ilim ve dirayet işidir. İşte bu büyük müştehitler yalnız Allah rızası için Müslümanlara gerekli olan bütün meseleleri açıkça bildirmişlerdir. Her asırda milyonlarca Müslümana ışık tutmuşlardır. Artık bu büyük zatların Müslümanlık alemine ne büyük hizmetlerde bulunduklarından, ne kadar teşekküre hak kazandıklarından kim şüphe edebilir? Bu kıymetli alimler büyük bir ihlas ve ciddiyetle ve çok güzel bir niyetle iştihat alanında çalıştıkları içindir ki, doğruyu buldukları meselelerden dolayı, ikişer kat hata ettikleri meselelerden dolayı da birer kat sevap kazanmışlardır. Şunu da ekleyelim ki bu dört de ait dört mezhepten her birinin bağlıları kendi mezheplerinin daha doğru, daha isabetli, sünnet ve maslahata daha uygun ve daha elverişli olduğunu inanır. Aksi halde o mezhebi seçmelerinin bir manası kalmaz. Bununla beraber diğer mezheplerin kıymetini azaltmak da akıllarından geçmez. Bu dört mezhebin dördüne de saygı duyarlar. Bu saygı ehl-i sünnetin bir alametidir. Bilindiği gibi İslam hukukuna ait ilme fıkıh denir. Fıkıh, lügat anlamında bir şeyi olduğu şekilde tam olarak bilmek ve anlamak demektir. İbadetlere, muamelelere ve cezalara dair dini hükümleri bildiren ilme de fıkıh ilmi adı verilmiştir. Yazdığımız ilmihal bu fıkıh ilminin bir bölümüdür. Dini hükümleri ayrıntılı delillerden, yukarıda yazdığımız dört delilden anlayıp çıkarmaya yetkisi olan İslam alimlerinden her birine fakih, çoğunluğuna da fukaha denir. Müştehitler ise fukahanın en yüksek tabakasını teşkil ederler. Dini hükümleri göstermek ve açıklamak yetkisi bu ehliyeti fukahaya aittir. Ezberlerinde binlerce hadis-i şerif, binlerce ilmi mesele bulunan, nice insaflı alimler dini hükümleri belirlemek hususunda sütü fukahaya bırakmış bu çok ince ve zor görevi yerine getirmek için kendilerinde yetki görmemişlerdir. Gerçek şu mübarek isimleriyle sayfalarımızı süslediğimiz dört büyük imamdan ve muhterem müşriyetten her birine uyan zatlar arasında öyle derin ve geniş muhtelif ilimlere sahip Kudretli alimler vardır ki her biri üstün ilim ve irfana sahipken ictihad yapmaya cesaret göstermemiş. Bu imamlardan birine uymayı şeref kabul etmiştir. Artık dar bilgili kimselerin kendilerine böyle bir yetki görmeyi nasıl hakları olabilir? Kabul etmeliyiz ki dini meselelerle ilgili olayların hükümlerini öteden beri herkes tarafından kabul edilen bu büyük müçtehitlerden öğrenmek zorundayız. İctihad gücünde olmayan kimselerin dini konular üzerinde müçtehitlerin mezhebine aykırı olarak kendi anlayışlarına göre hüküm vermeleri, kendi düşüncelerine göre cevap vermeleri Allah katında çok büyük bir sorumluluğa sebep olur. Bu şekilde bir kimse vereceği cevapta doğru olsa bile bilmeksizin cevap vermiş olacağından yine sorumluluktan kurtulamaz. Bu konuda bir hadis-i şerifin meali şöyledir. Sizin ateşe atılmaya en cesaretiniz, fetvaya, dini meselelere cevap vermeye en çok cesaret gösterinizdir. Bir düşünelim. Bir kimse tebabet, matematik veya astronomi ilmine dair bilgisi olmadığı halde, bunlar üzerinde söz söylemeye ve yazı yazmaya cesaret edemez. Cesaret edecek olursa, büyük hataları düşmüş ve kendini çok düşük düşürmüş olur. Artık bu ilimlerden çok daha önemli ve geniş olan, üstelik sorumluluğu büyük olan dini ilimler üzerinde yeterince bilgisi olmayanların söz söylemeye ve cevap vermeye cesaret göstermeleri nasıl doğru olabilir? Böyle bir cesaret, büyük bir sorumluluğu gerektirmez mi? Bunun benzeri insanların yapmış oldukları kanun maddelerini bilmeyen kimselerin bu maddeler konusunda gelişigüzel söz söylemeleri bunları nelerden ibaret olduğunu ve nasıl uygulanacağını açıklamaya kalkışmaları asla doğru görülmez. O halde Allah kanunu olan yüce dinin yüksek hükümleri hakkında yeterli bilgi sahibi olamayanların Söz söyleyip cevap vermeye kalkışmaları nasıl doğru olabilir? İnsan bunun manevi sorumluluğunu düşünüp titremelidir. Maddi çıkarlar hiçbir zaman manevi sorumlulukları karşılayamaz. Eğer din konusunda herkes Müslümanlar tarafından kabul edilen muhterem bir müştihete uymaz da kendi düşüncesine göre söz söyleyecek olursa hak dinin yüce aslını kaybetmiş ve büyük bir sapıklık içine düşmüş olur. Nitekim böyle karanlık bir durum geçmiş ümmetlerden birçoğunun başına gelmiştir. Bu sebepten dolayı Müslümanlar böyle bir sapıklığa düşmemek için öteden beri bu dört büyük müşreyitten birine uymuşlar ve onu yol gösterici kabul etmişlerdir. Bu sayede de manevi sorumluluktan kurtulmak çaresini elde etmişlerdir. Sonuç Bu dört müştehidin büyüklüğü üzerinde ve onların mezheplerinin hak olduğunda Müslümanlar çoğunluğunun birliği vardır. Bu dört mezhepten başkasına uyulmaması konusunda da yine bütün Müslümanların sanki birbirlik anlaşmaları oluşmuştur. Çünkü bu dört mezhebi kuran dört müştehitten her biri Hz. Peygamberimizin devrine çok yakın bir zamanda yetişmiş, büyük bir ilim ve güzel amellerle vasiflenmişlerdi. Üstün bir zekaya sahip olan, eserleri zamanımıza kadar ulaşan ve bütün Müslümanların takdirini kazanan kimseler olmuşlardır. Böylece Müslümanlar arasında fazla ayrılık kapısı kapanmış, tam yetki bir sahibi olmayanların istihata kalkışmalarına meydan kalmamıştır. Ara sıra meydana çıkacak bazı mesele ve olayların hükümlerini belirlemek için bu dört müşteyitten birinin uygulamış olduğu esasa ve benimsemiş olduğu usule başvurmak yeterlidir. Bunlara uyarak din ilimlerinde yetki ve faziletleri kabullenilmiş olan kimseler tarafından bu gibi mesele ve olayların hükümleri çözümlenip belirlenebilir. Bu saygıdeğer dört müşteyite, eymme Erba dört imam denir. İmam-ı Azam'dan başka üçüne de emme-i selase üç imam denir. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Amin.